Bilset'ten önce Allah Resulü'nün hayatı, Enes Yelgün. Kureşliler çocuklarının sağlığı ve daha fasih bir şekilde Arapça konuşabilmeleri için, onları nispeten havası daha uygun olan bölgelere gönderiyorlardı. Allah Resulü de çocukluğunda Kureşten bu sebeple bir süreliğine uzaklaşmıştır. Halime'nin kontrolünde büyüyen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, burada birçok hadise başından geçmiştir. Özellikle Halime'nin ailesinin etrafında ve evinde görünen bariz bereket bunlara bazı örneklerdir. Geçen yazımızda bunlara kısaca değinmiştik. Mekke'den uzakta süt annesiyle kalırken başından geçen en önemli hadise ise, Müslüm'de Enes'in radiyallahu an bize rivayet ettiği Şakkus Sadr yani Allah Resulü'nün göğsünün yarılması hadisesidir. Enes radiyallahu an şöyle anlatıyor. Peygamber'e Cebrail geldi. Peygamber Efendimiz o esnada diğer çocuklarla oynamaktaydı. Cebrail onu alıp yere yatırdı. Kalbini yardı. Kalbini dışarı çıkardı. İçinden siyah bir kan pıhtısı çıkarıp attı. ''Bu şeytanın payıdır.'' dedi. Sonra kalbini zemzemle yıkadı. Yıkadıktan sonra kalbini yerine koydu ve göğsünü kapattı. Oyun arkadaşları olan çocuklar Halime'ye koşarak ''Muhammed öldürüldü, yanına varın, rengi sararmıştı.'' dediler. Enes bu hususta der ki ben peygamber efendimizin göğsündeki yarık izini görmüştüm dedi. Bu hadise gerçekleştikten sonra Halime çok endişelenmiş ve kısa bir zaman sonra Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ailesine teslim etmiştir. Daha önceki yazılarımızda peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem doğumu sırasında gerçekleştiği iddia edilen bazı olayların uydurma olduğuna dikkat çekmiştik. Özellikle vurguladığımız nokta şuydu. Biz dinimizi sağlam temeller üzerine bina ederiz. Sağlam temellerden kastımızsa, sahih olan rivayetleri doğru bir fehmle yani selefin anlayışıyla anlamaktır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan sonra gerçekleştiği iddia edilen rivayetlerin ise sahih senette geldiği görülmemiştir. Bununla beraber Şakku Sadr hadisesi ise sahih bir rivayettir. O yüzden böyle bir olayın vuku bulması mümkün mü değil mi, bu olay aklımıza yatıyor mu yatmıyor mu bunlara bakmadan rivayeti kabul ederiz. Bu hususa özellikle burada vurgu yapmamızın sebebi, insanların bizleri işlerine gelen delilleri kabul ediyorlar diyerek itham etmelerinin temelsiz bir iddia olduğunu ortaya koymaktır. Eğer bizler delilleri aklımıza göre doğrulayıp reddedecek olsaydık, İlk önce peygamberin göğsünün yarılması hadisesini yalanlamamız gerekirdi. Fakat bizim ölçümüz, birilerininki gibi heva ve heveslerin şekillendirdiği akıl ve duygular değil, sahih delillerdir. Velev ki sonuç aklımıza yatmasa, nefsimizin hoşuna gitmese de. Bu hadise, aynı zamanda da bize kalplerimizin durumunu da hatırlatmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şeytanın her çocuğa muhakkak dokunduğunu, ve bunun kalpte bir etkisi olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde Allah subhanehu ve Teala, ayet-i kerimede kalpte fücur ve takvanın beraber olduğunu bize bildirmiştir. Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömende ziyan etmiştir. Şems suresi 8 ve 10. ayetler. Bu ve benzeri rivayetler, teskiye etmeyi unuttuğumuz ya da ertelediğimiz kalplerimize bir kez daha yönelmemiz için birer uyarıdır. Çünkü kalp komutan diğer azalarsa askerdir. Kalp melik diğer azalarsa tebaadır. Kalp sahih olduğu müddetçe diğer organlardan ortaya çıkacak olan amellerde düzgün olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geri döndükten sonra annesiyle beraber dayılarına yaptığı bir ziyarette annesini kaybetmiştir. Daha altı yaşında bir çocuk annesiz ve babasız bir halde dedesinin himayesi altında yaşamaya başlıyor. Düşünüldüğünde bu gerçekten çok ağır bir imtihandır. Bu imtihanın birçok hikmeti olabilir. Fakat Allah Resulünün daha sonraki yaşamını gözümüzün önüne getirdiğimizde Allah'ın onu ağır bir yüke hazırladığını görmekteyiz. Dağların dahi kabullenmekten çekindiği, eğer üzerine indirilse paramparça olacağı bir yüke. Bu yükü kaldıracağını iddia etmekle gerçekten bu sorumluluğun hakkını vermek çok farklıdır. Allah Resulü bu davayı omuzlamış ve onun hakkını vermiştir. İşte bu sürece başlamadan önce Allah Subhanahu ve Teala onu imtihanlarla zor ve meşakkatli bir yolculuğa hazırlamıştır Allahu alem. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem daha çocukken anne ve babasını, çok kısa bir süre sonra da çok sevdiği dedesini kaybetmesinin başka bir hikmeti de şu olabilir. Allah subhanehu ve teala Habib'inin sadece kendi gözetiminde yetişmesini istemiş olabilir. Gerçekten insanın fıtratı yalnız ve sıkıntılarla baş başa kaldığında Allah'a yönelecek şekilde yaratılmıştır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem durumu da tam olarak buna uygundur. Özellikle peygamberlik gelmeden önce Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hayatında var olan bazı hadiseler, Allah'ın peygamberini cahiliye toplumunda kendi halinde bırakmadığının en bariz örnekleridir. Bu hususta varid olan birkaç örneği zikredelim. Cabir radiyallahu an şöyle naklediyor. Kâbe yeniden yapıldığı zaman Peygamberimiz ve Abbas taş taşımaya başladılar. Abbas Efendimize dedi ki: "İzarını çözüp omzuna koy. Bu surette omzunu taşların sana zarar vermesinden koru." Peygamberimiz de böyle yaptı ve derhal baygın olarak yere düştü. Sonra ayılıp ayağa kalktı ve "İzarım, izarım!" diye bağırmaya başladı. Oradakiler de derhal izarını üzerine bağladılar. Ali'den radiyallahu an şöyle rivayet edilmektedir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim. Cahiliye devrinde kadınların da katıldığı eğlence ve müsammerelere ancak iki defa katılmayı düşünmüşümdür. Her iki gecede de bu eğlencelere katılmaktan Allah beni korumuştur. Bunlardan birincisinde ben birlikte koyunlarımızı otlatmakta olduğumuz arkadaşlardan birine benim koyunlara da bakı vermesini rica edip eğlence yerinin yolunu tuttum. Mekke'ye girdiğimde bir evin kenarından geçerken bir düğün eğlencesine rastladım. Defler çalınıp düdükler öttürülmekteydi. Birine sordum burada ne oluyor diye. O da falancanın oğlunu falancanın kızıyla evlendiriyorlar diye cevap verdi. Orada bana öylesine bir ağırlık bastırdı ki hemen uykuya dalmışım. Allah'a yemin ederim ki beni ancak ufukta yükselen güneşin yakıcı sıcağından başka bir şey uyarmış değildir. Sonra arkadaşıma döndüğüm zaman bana ne yaptığımı sordu. Ben de hiçbir şey yapmadım. Yolda giderken bir düğün evinin kenarında uyuyakalmışım dedim. Başka bir günün gecesinde arkadaşıma aynı ricada bulundum. O da ricamı kabul etti. Koyunları ona emanet ederek Mekke'deki müsamereye katılmak üzere yine yola koyuldum. Yine yolumun üzerinde bir düğün vardı. Onu seyredeyim derken yine uyuyakalmışım. Allah'a yemin olsun ki Yine beni uyaran sadece güneşin yükselerek sıcağıyla beni uyandırması olmuştur. Arkadaşıma döndüğümde o yine bana ne yaptığımı sordu. Ben de cevabında hiçbir şey yapmadığımı söyledim ve durumu olduğu gibi anlattım. İşte benim bu iki teşebbüsümden her ikisi de böyle geçmiştir. Bundan sonra da ne böyle bir teşebbüste bulundum ne de böyle bir şey aklımdan geçti. Sizi yüce Allah'a yemin ederek temin ederim ki aynen böyle olmuştur ve bu hali üzere Ta bana peygamberlik verilinceye kadar devam ve sebat ettim. İbni Rahüye Ayşe radıyallahu anha annemiz şöyle buyurdu. Peygamberimiz buyurdular ki, Ben Zeyd bin Amir bin Nüfel'i putlar adına kurban kesmeyi açıkça ayıplarken işittim. O Allah'tan başkası adına kesilenlerin yenilemeyeceğini söylüyordu. Ben de Allah'ın beni peygamberlikle keremlendirdiği güne kadar, Putlar adına kesilen hayvanların etinden hiç yemedim. Cubeyr bin Mutim radiyallahu anh diyor ki, Ben bir hac mevsiminde, peygamberin devesi üzerinde Arafat'ta vakfe yapmasına şahit olmuştum. O kendilerine humus deyip, Arafat'a çıkmayan, vakfelerini Müzdelife'de yapan Kureyş eşrafının adetlerini böylece terk etmiş, halkla birlikte Arafat'a çıkmıştır. İbni İshak Arafat'ta vakfe yapmak hacın rükunlarındandır. Fakat Mekkeli müşrikler şeytanın vesveselerine kulak verip kendilerini bu amelden uzak tutmuşlardı. Allah Resulü Kureyş'ten olmasına rağmen kendi kavminin adetlerine göre değil Allah'ın istediği şekilde hac ibadetini yerine getirmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşi Hatice ile konuşurken ona Ey Hatice ben lat ve Uzaya tapacak değilim demiştir. Hatta bunu komşusuna duyuracak kadar açıktan söylemiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirmesinin bir sebebi olarak da set öncesi dönemde Allah'ın subhanehu ve Teala gözetimi altında başkalarının etkisine kapalı bir şekilde yetişmesine örnek gösterecek olursak bu madde bize bazı şeyleri hatırlatmalıdır. Hepimiz kendimizi has bir cahiliyeden geldik. Geçmiş yaşantımızda birçok sese kulak verdik. Farklı farklı birçok kitap okuduk. Sevdiğimiz, saydığımız birçok kişiyle oturup kalktık. Çoğu Allah'ın razı olmayacağı bu birlikteliklerin bizim hayatımızda etkisi olacağı muhakkaktır. Kişi tevbe ederek cahiliyede işlediklerinin Allah katında sıfırlanmasını sağlayabilir. Bu Allah'ın subhanehu ve Teala kullarına olan engin merhametidir. Fakat İslam kapısından içeri girerken cahiliye atıklarıyla beraber girmek, Tevbeyi sadece dille yapmak, kalbimize esaslı bir müdahalede bulunmamak, davranışlarımızda ciddi bir farklılık olmamasına neden olacaktır. Şekilsel bazı farklılıklar, söylemlerdeki bazı değişiklikler elbette ki açığa çıkacaktır. Ama hayata yön verecek değerler radikal bazı adımlarla olabilir. Öyleyse bir fert, cahiliye yaşantısında etkiye açık bir halde bıraktığını kalbini ve beynini temizlemesinin, İslam olduktan sonraki yaşantısı için bir vecibe olduğunu bilmelidir. Çünkü İslam bir nurdur. İslam olduktan sonraki yaşantısı için bir vecibe olduğunu bilmelidir. Çünkü İslam bir nurdur. Cahiliye karanlığıyla beraber aynı kalpte olması mümkün değildir. Şakkus Sadr hadisesinin, Bizim başımızdan geçeceğini hayal etmek yerine, kalbimizi teskiye ilminin gereklerine uygun şekilde ıslah etmemiz, daha gerçekçi olacaktır. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 25. sayısında yayınlanmıştır.